Ancak derse başlamadan önce kısaca bazı sorular sorarak geçen haftaki bilgileri tazelemek e, istiyorum. Öncelikle kitabımızın adı neydi? Evet. Türkçe siz üçce yaz. Arapçası ne? Usul usul ve evet. Arapçası ise sâlasat-ul-usul ve adillat-uha. Üç esas mı? Bu üç esasın delilleri. Tekrar kitabın konusu neydi? Mezarda sorulacak bir soru Allah'ın Kişiye mezarda sorulacak bir soru Evet Hollanda'daki arkadaşlar duyuyor musunuz bizi? Duyuyor Tamam Dedik ki geçen hafta Bu kitabın adı Yani orijinal adı Salatul usul ve Edilletuha Öyle değil mi arkadaşlar? Evet Evet gelmiyor <gülüyor> evet. Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdullah Ad, bu kitapta insanların dünya ve ahiret ta taadetini hedeflemiş kabire girince kul ona sorulacak üç sorunun cevabını aramış ve bu üç soruya doğru cevap veren kulun da ahirette mutlu olacağını belirtmiş ondan dolayı bu kitabın önemi çok büyük yani insanın taadetini hedefleyen bir kitap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 hep tarihler boyunca yıllardan bu yana bu kitaba önem ve inayet verilmiş. Bizler de ahiret mutluluğunu arzulayan, umman, Yüce Rabbinden temenni eden insanlar olarak bu kitaba önem vermemiz gerekir. Bu kitapta olanları bilmemiz, ezberlememiz gerekir ki bizler için kabirde karşı karşıya kalacağımız o sorulara cevap vermek Kolay olsun. Niye arkadaşlar? Çünkü bu kitapta zikredilecek olan üç esas dediğimiz, o üç mesele var ki kim onları gerçekleştirirse cennete girmekle müjdelenmekte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki من رضيه بِاللّٰهِ رَبَّن Kim Allah'tan Rab olarak razı olursa وَبِالْاِسْلَامِ <gülüyor> دِينَ <gülüyor> ve din olarak da İslam'dan razı olursa ve bir Muhammed-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den de Rasûl olarak razı olursa onu o şekilde kabul ederse diyor ki aleyhissalatü vesselam dahalel cennet o kişi ne yapar? Cennete girer İşte bu üç, üç esas çok önemli esas kişinin razı olduğu zaman cennetle müjdeleneceği kendisine cennet vaat edilen bu üç mesele bu kitabın ana temel konusu Yine başka bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Men kâle radîtu billâhi rabben Kim? Allah, Rab olarak Allah'tan İslam, din olarak İslam'dan ve Resul olarak Muhammed'den razı olun derse cennete girer. Başka bir rivayette bu şekilde. Yine diğer bir sahih rivayette Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Zâka ta'mel îmân İmanın tadına varmıştır. İmanın tadını almıştır. Kim? Men radiyabillahi rabben ve bil islami dinen ve bil Muhammed'i Rasulâ. ve râhûmâni ve ve Bu sebeple arkadaşlar bu kitabı okurken, bu kitabı okuturken insanın göz önünde bulundurulması gereken bu hadisler olmalı. Bu müjdeli hadisleri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 Evet, kim okuyacak arkadaşlar arasında? Evet, Üstad Bülent, başla. Üsulü selafeti ve bir zıfrat. Şeyh Hedim'den Nâhzı'l-Nâhzı'l-Vertaz. İ'lâm rehmette Allah'u ennehu yediyu aleyna erba' el-ta'allim-e erba' el-mese'l-el-u'la el-ilmü ve hukkü ve huve mu'arifetü zâni ve mu'arifetü nebiyyihi ve mu'arifetü zîn-i islam العمل به الثالثة أبعو بالذي الرابعة الصبر على الاذان فيه والدليل قوله تعالى السلام الرحمن الرحيم والعصر من الإنسان الذي يخش إلا الذين أمنوا صالحات الصالحات والتراصل والتراصل بالقر قال الشافعي رحمه الله تعالى لما أمدر الله لما أمدر الله حجة على خلقه على هذه الصوره يا هذه الصوره كتبت نطال النهاريه رحمه الله تعالى باب عين قابل القول والعنه الجديد طالعه تعالى فعلما ان لا اله الا هو التوفيق للذهب فبدا بدا الجديد عين قبل القول والعنه اه شيخ وليد şimdi şeyh Velidten dinliyoruz ıı işte böyle takas okur şeyh Muhammed عبد الرحمن الرحيم أولا اعلم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمة الله أنه يجب علينا أعلم أربعة مسائل أولا الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومحصة دين الإسلام بالأدلة ثاليا العمل به ثالثا الدعوة اليه رابعا الصبر على الاذى فيه والدليل لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجه على خلقه الا في هذه هي الا هذه الصوره هذه السؤال كتقول نعم وقال البخاري الحمد لله تعالى باب العلم باب باب العلم قبل القول والعمل ودليل قوله تعلم تعلم انه لا اله الا الله واستحب دلك زبده العلم قبل القول والعمل بقولك يا اخوانا اثنين Haluk abi ezberlememiş. Evet, İsmail abi ezberledin mi? Katif abi. Ezberledin mi? Yoktun. Evet. Başka ezberleyen? Evet, Tekay ezberledik mi? Evet, Tekay ezberlemiş. Ancak e, iki kişi iletiniyoruz bu akşam. Hollanda'dan geçen hafta okuyan iki arkadaş dışında ezberleyen var mı? Özellikle Levent kardeş ezberledi mi? Peki orada başka ezberleyen arkadaş var mı? İki tane arkadaşımız var. Tamam, iki arkadaşlarını dinleyip hemen şerhe başlıyoruz. Bismillah, kim önce başlıyor? Atilla kardeşimiz hıksı. Tamam, başla Atilla. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve kabbul. Assalamuala. Assalamuala. Assalamuala. Assalamuala. معرفه الله ونطق الجوبه التكليفات لها الضوابط السنن الاسلاميه الى الثانيه العمل به الثالثه التوكل اليه الرابعه اصبر على به والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر وَالعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا لَهِيْ خُسْرٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْصَارِهَاذِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْفَرْضِ وَقَالَ الشَّافِي رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى لَوْمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَلَى هَذِهِ هَذِهِ باب باب العلم قبل القول قبل القول والعمل والامل والدليل قول وثالث قال لا اله الا الله مستوفي لذلك في ذنبك في ذنبك فبدا بالعلم فبدا بالعلم قبل القول والعمل والامل برافو الله قوي ما شاء الله ديar arkadaşımız kim محمد kardeşimiz evet onu da deneyelim السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد محمد باشا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبيه ومعرفة دين الإسلام بلا دلة. الثانية الدعوة إليه. الثانية عمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصور على الأدابه والدليل قول تعالى من الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالطول وقال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم وقال الكفاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قول تعالى صلحا أنه لا إله إلا الله والترقى لذنبك فبدأ في العلم فلقلب العمل. الحمد لله الله فيكم يا شباب. نعم أصدقائي. هولندا دكى كذا شرير مزد. بندون اذ برمى مشتر. رابع إن شاء الله اذ برمى ترى. املك مين اصيب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أصدقائي. هولندا دكى كذا شرير مزد. بندون اذ برمى مشتر. رابع إن شاء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 Kitaplarını yazmaya başlarken yapmış oldukları e, başlangıcı örnek almasından dolayı bu isaretesine Şeyhül İslam ve Müslüman Muhammed ibn Abdülullah Bestmeli ile başlamıştır. Besmele'nin açıklamasını yaptık geçen hafta dedi ki e, Bismillahirrahmanirrahim'deki B harfi edatı, buna Arapçada Musahabe deniyor, Türkçe'de ile. Bismillahi yani Allah'ın adı ile, Allah'ın ismi ile.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 Edilen yani Arapçası ma'bud demek. Yani Allah kelimesinin karşılığı Razık yaratan, e, rız rızık veren değil. Kâlik yaratan değil. El bir çekip çeviren, dünyayı yöneten değil. Allah kelimesinin manası ne arkadaşlar Ma'bud, ibadet edilen. Dedik ki ne kadar Razık kelimesi ne demek? Razık rızık veren. Yani Razık kelimesini biz İbadet olunan, ibadet edilen mağbud olarak açıklarsak ne yapmış oluruz? Kelime olarak yanlış açıklamış oluruz. Çünkü razık kelimesine demek? Rızık veren demek. Allah kelimesi de arkadaşlar mağbud yani ibadet evet. olunan. Diyor ki yani Bismillah derken biz ne diyoruz? İbadet olunan yani Allah'ın ismi ile Errahman rahman er rahim allah Teala'nın iki mübarek ismi. Rahman ve Rahim.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 Mesela kullarının bir tanesinin adını Abdullah koysak Ne Abdullah? Allah'ın kulu Adı, ismi Allah'ın kulu Ama ismiyle müsemme olması onda Allah'a kul olması Sıfatı var mı yok mu Bunu ne anlarız ancak Onu görüp tanıdıktan sonra Yani bir insanın adı Abdullah Allah'ın kulu olabilir Ama Allah'a en çok isyan eden insanlardan birisi de Olabilir Olabilir Mesela birisinin adına ne desek ki Cömert Adamın çocuğu oldu Adını ne koydu? <gülüyor> cömert Var mı bilmiyorum böyleydi ama Var, yeni, var mı? Var, var. Var. var Cömert Ama ismi Cömert olacak diye Onun cömertlik, kerem, ikram sıfatı Var olması gerek mi beşer için? Hayır gerek değil Öyle Cömert adı koyulmuş insanlar var ki Onlar ney? Cimri. Cimrinin en cimrisi Kendine dahi cimri Ama Allah-u Teala'nın isimleri bunun tam aksine arkadaşlar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 Olabilir. Ama Allah-u Teala'nın bir tanesi nedir? Alim. En iyi bilen, en çok bilen. İsmi bu olduğu için onun hakkında da ilim sıfatı, noksansız, kusursuz ilim sıfatı ne olmuştur? Ispat olmuştur. Yani Allah'ın her bir ismi ayrıca onun bir sıfatını ne var? Gösterir. Bir sıfatına işaret eder. O sıfata da sahiptir Allah-u Teala'nın zatı. Allah-u Teala'nın kendisi. O sıfata da sahiptir. Ama insanlar için bu ne, ne, ne demedik? Geçerli. Geçerli değil dedik. Olabilir de olmaya bilir de. Tamam? Adama kahraman ismi koyarlar ama adam yani en korkarıdır. Cibcivden bile korkar elini alamaz. İşte burada arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile dedi ki Rahman ismi Allah-u Teala'nın işaret ediyor? Zatına işaret ediyor. Zatının işareti. Rahmetinin geniş olduğunu gösteriyor.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 Alâ Rasûlillâh diyerek camiyeye giriyorsun. Allah'un neftah li evvâbe rahmetik doğasını okuyorsun. Camiye girerken sayamızda Bismillah diyerek giriyoruz. Allah'ın adı ile ee camiye giriyorum. Şimdi şeyh buradan, müellif buradan risalesine besmele ile başlamış. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Ne diyeceğiz burada? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile yazmaya...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 camiye girerken bismillahi ezkulu. Yani her bir eyleminde, her bir davranışında ne yapıyorsun? Oraya uygun bir fiil takdir ediyorsun. Bunun sırrı da nedir arkadaşlar? Besmele'nin her yere ne olması? Uygun olmuş olması. Sonra arkadaşlar şeyh diyor ki i'lem, i'lem bil. Dedi ki bunun Nebi bir Vesselam'ın sünnetlerinde örnekleri de var. Ya şey kitabı yazarken oturup roman yazmamış, hikaye hiç yazmamış. Yazmak istediği kısa cümlelerle, kısa ifadelerle insanlara ne yapmak, üzerlerine vacip olan, farz olan, Allah'ın onları sorumlu tuttuğu, mükellef kıldığı ilmi öğretmek. Onun için çok kısa ifadelerle yazmış, maksada çabuk ulaşmak için. Elem bil ki. Bil. İlim arkadaşlar tarifini yaparken ne demiştik, ilmin tarifini. İlim nedir?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 İlimden sonra ne geliyor mesela? İlimden sonra gelen zan. Zan. Zan nedir arkadaşlar? Zan, iki ihtimal var. İki ihtimal var zanda. O mu bu mu? Ama o mu bu mu diye o iki ihtimalden birini ne yapıyorsun sen? Galip getiriyorsun, zanını galip yapıyorsun. Herhalde budur diyebilecek zanla ulaşabiliyorsun. Buna da ne deniyor? Zan deniyor. Mesela namazdasın. <gülüyor> Üç mü kıldım, dört. dört mü kıldım? Sonra diyorsun ki ben dört kıldım. Zanlı galibimce dört kıldım diyorsun. Biz bu dörde ne diyoruz? Anladım. Zan diyoruz. İlim mi bu? İlim değil. Çünkü sen hakeci manada şüphesiz seksiz anlamadın. Bilemedin. Zanla düştün. İşte ilimden sonra ne geliyor arkadaşlar? Zan, Zan geliyor. Zan geliyor. Zanlı galibince yani zanlı galip ne demek? Yani İki tane ihtimal doğdu ama birisine ne yapabiliyorsun? Ne edebiliyorsun? Buna ne deniyor zannı galip deniyor. Zannı galip dedi amel etmek nedir? Caizdir. Namazda mesela, namazda mesela, ameli konularda mesela zannı galip amel edersin. Dört mi kıldım? Üç mü kıldım? Döbek aydın. Buna biz ne diyoruz? Yok. Zan diyoruz. Tamam? Zandan sonra ne geliyor arkadaşlar? Şek, şüphe. Bakın en üst tabaka ilim.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 Zan. Ondan sonra şey şüphe. Ondan sonra cehalet. Şeyhin burada bizden istediği ne? ilim. Yani i'lem. ilim denince bu geliyor. Mesela ilim boş bir kavram değil. içi ne de manası olmayan bir sözcük değil. İlim bilmen gereken şeyi hakikati üzerine doğru bir şekilde şüphesiz şüphesiz, sessiz bir şekilde bilmen. İ'lem rahimake Allah Allah sana rahmet etsin ki Ey okuyucu Allah sana rahmet etsin. Burada müellifin yazarın. Dikkat edin arkadaşlar belki de bugüne kadar hiç karşılaşmadığınız bir uslubu var. Ne diyor? Dua ediyor okuyan kişiye. Bizlere burada dua ediyor. Allah-u Teala belki onun bu duasıyla bizim için yapmış olduğu Allah'a yapmış olduğu duasıyla ne yapacak biz Allah-u Teala? İcabet edip bizleri muvaffak kılabilecek. Çünkü hal var ki Allah sana rahmet etsin gibi. Allah sana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 İkincisi. Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Men yuridillahu bihi hayran Allah kimin hakkında hayır dilerse ona ne yapar? Yufakih <gülüyor> din. Dinde din. fakih kılar. Din kelimesinin manası iman İslam ve ihsan. Bunların tümünde haber kişiyi? Fakih kılar. E kişi nasıl fakih olacak dininde? İlim kalab ederek. Ya efendim bil ki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 Allah'ın kitabını okumak için, öğrenmek için hala gevşetsin. Kur'an-ı Kerim ezberlemiyorsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini okumuyorsun. Bil ki Allah senin aklında henüz ne yapmamış? Hayrı murat etmemiş. Bunlar bir karinedir. İşte şey Risalesine bu duayla başlıyor. Rahimek Allah. Allah sana ne yapsın? Rahmet etsin. Yani bu kitabı okurken ey okuyucu Allah seni rahmet etsin. Rahmet edenlerin eylesin ki Bunun bir göstergesi olarak da seni hayra muvaffak kılsın. Yani dininde seni ne yapsın? fakir Fakih kılsın. Yani burada bakın müellifin neyi var? Merhameti var. Yecibu aleyna. Yecibu aleyna. Bizim üzerimize vaciptir, farzdır. İlim arkadaşlar mükellefiyet bakımından ikiye ayrılır. Kişinin öğrenmesinin farz olduğu ilimler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 Bu kitapta bize öğreteceği ilim hangisi arkadaşlar? Aynı. farz aynı olan ilim. Yani mecburen öğrenmek zorunda olduğun, Allah'ın senin boynuna yıktığı, öğrenmeni senden istediği farz ilim. İlmin bir de neyi var arkadaşlar? Farz-ı Birisi yaptığı zaman diğerlerinin üzerinden kalkar. Şimdi sen mesela cenaze yıkamayı bilmiyorsun. Cenazenin gasili, defini, ölünün yıkanması bunları bilmiyorsun.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 Oruç tutmak, onun farz olduğunu, onun farzlarını öğrenmek her birimizin üzerine ayrı ayrı Manasıdır. farzdır. Ayrı ayrı. La ilahe illallah kelimesinin manasını doğru bir şekilde öğrenmek o manayla o doğru manayla onu telassuz etmek her birimizin üzerine Manasıdır. farzdır. Kurtarmaz yani. İlyas Hoca bunun manasını öğrendi. Biz de gittik Tayyip Edehane'nde veya orada onun başka bir sohbetinde bulunduk.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 وَمَعْرِفَةُ نَبِيهِ Peygamberini bilmek وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْاَدِلْنَةِ Delilleriyle İslam dinini bilmek Bunların ilki olan ilim hepimizin üzerinde fark Şeyhin kastettiği ilimden kastettiğini arkadaşlar Allah'ı bilmek, peygamberi bilmek ve delilleriyle İslam dinini bilmek Şimdi arkadaşlar, geçen hafta değinmiştik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 Bu tarifi öğrenmeyenler, öğrenmeyerek söyleyenler, bülbül gibi tekrarlayanlar çizginin dışında kalacaklar. O yüzden bu tarifi bilmeniz lazım. Nedir o tarif? Allah'tan başka. Hı. Yaratıcı yoktur desek doğru olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani la ilahe illallah'ın manası. Hı. Allah'tan başka yaratıcı yoktur dersek yanlış olur, eksik olur. Bu tarifin la bu tarifi ilahe illallah arttırmaz. Desek ki Allah'tan başka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 Önümüzdeki hafta dinleyeceğiz sizden. Yunus Suresi 31. ayet. Yunus Suresi 31. ayet. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Kul. Kul. Ne demek kul? De ki. Kime diyor bunu Allah-u Teala? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimlere söyle diyor? Gelmiş olduğun, gönderilmiş olduğun Mekkelilere söyle. Men yerzukukum mine semai vel ard. Men yerzukukum mine semai vel ard. Yerden ve gökten sizlere rızık veren kimdir? De onlara, sor. De ki diyor ondan sonra, emmen yemliku sem aval ebsar. Kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Kimdir bunların maliki? Sor. Sonra diyor ki, ve men yukhricul hayye minel <gülüyor> Ölüden diri çıkartan. وَيُخْرِجُ الْمَيِّيْتَ مِنَ الْحَيْ Dirden de ölüyü çıkaran kimdir? Bunları hep sor diyor Mekkelilere. Ne diyecekler? فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ Veya وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ Ayeti atlamayalım. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ İşi yöneten Yeryüzünü yönetip çeviren Alemleri yönetip çeviren kimdir sor? Ne derler? فَسَيَقُولُونَ Ne der o insanlar? Evet abi ne derler? Allah derler. Yani sor diyor yerden ve gökten size rızık, yaran, rızık veren kim? Rızık. Kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Allah derler. Malik olmalı. Razik, malik, sahip olmak. Sonra ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan can veren kimdir? Ölü, işte camdan hayatını alan kimdir? Yine Allah derler. Adamlara bakın yani. Adamlarda demek ki bir ne var? İnanış var. Sonra De ki, de, de ki diyor, yeri ve göğü idare eder, yönetir? Ne derler? Allah'tır derler. Demek ki Ebu Cehil, Ebu Cehil'i sunama soksak, Allah-u Teala'nın ile ilgili, yaratıcılığıyla ilgili, rızık vericiliğiyle ilgili, malik sahip oluşuyla ilgili, yeri ve göğüs çevirişiyle ilgili, müdettir oluşuyla ilgili Ebu Cehil'i Sınava soksak 100 üzerinden kaç alır arkadaşlar? 100 alır değil mi? 100 üzerinden 100 alır. Yine Allah Allah'tan Ankebut Suresi 61. Ayet Bunu da ezberleyeceksiniz haftaya. Hollandalı'daki arkadaşlara da dahil. O 4 kişi önünde ezberleyecek. Ezberleyenler bir kere direkt otomatikman Yani diğer dersleri ezberlemeyi kabul ettiklerini alıyorlar. E, bize ispatlamış oluyorlar. Bundan sonra ilk soracağımız insanlar onlar olacak. Allah-u Teala buyuruyor ki diyor ki Sebut sureti 61 Vele'in seeltihum şayet onlara sorsaydın şayet onlara sorarsan kime diyor bunu? allah Teala Peygamber ne diyor? Vele'in Men halakat semâvâti vel ard Yeri ve göğü kim yarattı diyor onlara şayet, sorarsan ve sakhara şems ve'l kamer kim ne şey ve ayi hizmete sunan kimdir diye soralsan derler le yekulunallah derler Allah derler yani bunları diyor getirin lava soksanız yüz üzerinden bu konuda yüz üzerinden ne anlar yüz anlar hiçbir şüpheleri adamların yok hepsi Allah'ın yaratıcı olduğuna, rızık verici olduğuna, dünyayı çevirip çektiğine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 Cehenneme gitmesine sebep olan şey nedir o zaman? Madem bunlar bu konuda o kadar başarılı, niye Aleyhisselatu Vesselam hala onlarla savaşmaya devam etmiş? Niye bu tür inançlara sahip olan babalardan oğullarını ayırmış Medine'ye götürmüş? Niye iki tap olmuş da kılıçlar birbirine çekilmiş? Aradaki problem ne? Onların Mekkeli müşriklerin dediği gibi yoksa şahsi mi? Mekkeli müşriklerin dediği gibi.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 doğru manasını o gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkanların çoğu kavramıştı. Ondan dolayı da o La ilah illallahu söylemekten geri çekiliyorlar, uzak duruyorlardı. Çünkü la ilah illallah demek, la ilah illallah kabul etmeleri, onların yaratıcı olarak kabul ettikleri ilahlarına, yaratıcı olarak kabul ettikleri Allah'a aracı koydukları ilahları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 uzaya gitmememiz lazım onları aracı koyarak Allah'a bizleri ulaştırmalarını yakınlaştırmalarını istemememiz lazım falanca türbeye gitmememiz lazım falanca ölüden yardım istemememiz lazım bu ilahe illallah bunu gerektirecek o halde bizler bunu ne yapamayız söyleyemeyiz çünkü bizler atalarımızı böyle bulduk babalarımızı böyle bulduk diyerek saçma sapan nedenler uydurup bulacaklardı hatta ne diyeceklerdi Ece'alel alihete ilahen vahiden. Bu adam tüm ilahlarımızı ne demek ilahlarımızı, yaratıcılarımızı mı yoksa ibadet edilen, ibadet edilmeye hak olan ilahlarımızı. Çünkü onlar ne dedik anlattığımız üzere, yaratıcı olarak zaten bir tane kabul ediyorlar Allah olarak o kadar. Bu adam diyorlar ibadeti hak eden, ibadet ettiğimiz ilahları ne yaptı? Tek bir ilaha mı Tek bir ilaha indirdi. <gülüyor> ha ha şey on Bu ne <gülüyor> şaşılacak bir iş? Acayip bir iş. Fena böyle <gülüyor> konuşuyorlar. Çünkü arkadaşlar onlar La ilahe illallah'ın manasını ne yapıyorlardı? <gülüyor> İliyordu. Onlarda ilim vardı ama ne yoktu? <gülüyor> Amel yoktu. Onun yapmadılar. Tatbikte <gülüyor> sokmadılar. Tatbikte geçirmediler. Bugün de insanlardan La ilahe illallah günde bin defa söyleyip, on bin defa söyleyip, yüz bin defa söyleyip manasını kavramayan.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 buluruz öyle değil mi? Buraya bu sohbete Eyüp'ten gelen arkadaşlarımız var. Görüyorlar Eyüp radıyallahu anh Eyüp Sultan radıyallahu anh'a iddia edilen, nispet edilen onun olduğu önek sürülen kabir yanında neler yapıldığını Allah'a nasıl ortak koşulduğunu, şirk koşulduğunu oradaki, orada arkadaşlarımız elbette ne yapıyorlardır zaten? Görüyorlardır. Ondan dolayı arkadaşlar şey diyor ki el elim ve huve marifetullah. Ne yapmak? Allah'ı Bilmek Allah'ı ne olarak bilmek İbadete layık Tek ilah. Allah'ı yaratıcı olarak bilmek İnsanı imana sokar mı yeter mi Sokmaz Soksaydı en önce Müslüman olan kim olurdu Ebu Zehil Olurdu Ondan sonra ne olurdu Her biri diğerleri Müslüman mümin olur Demek ki Allah'ı yaratıcı olarak tanımak ne olmaz Kişiye yeterli olmaz Sonra arkadaşlar Peygamberini ne yapmak? Tanımak. Muhammed bin Abdillah olduğunu kabul etmek. Onun Allah tarafından gönderilen bir Rasul, bir elçi, bir Nebi, bir peygamber olduğunu kabul etmek. 20 sene boyunca kendisinden vahiy indiğini kabul etmek. Son dinin ona gönderilmiş olan İslam olduğunu kabul etmek. Bunları ilim olarak bilmek.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 Belki bunları bilirsek ve bunlardan bu şekilde razı olursak bunun karşılığı ney? Hazreti ne söyledik? Men kâle radîtu billâhi rabben ve bi muhammedi nebiyye rasûlen ve bil islami dinen. Kim bu üç şeyi söylerse ve razı olursa reddekhalen cennet. Ne yapar? Cennete girer. O halde arkadaşlar bu üç hususu ne yapacağız? Bakın zan değil, şek değil, cehalet hiç değil. İlim olarak öğreneceğiz. Bunları öğrendikten sonraki geçer hafta ilmin faziletini anlatmıştık burada. İlme nelerin müzelendiğini, ilme nasıl mükafatların verildiğini burada sizlere aktarmıştık. Sonra ikinci mesele el saniye el amelu Öğrendiğin ilimle ne yapacaksın? Amel edeceksin. La ilahe illallah'ın manasını biliyorsun.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 Alimlerimizden, amel konusunda Alimlerimizden, ne demek alimlerimizden? Yani öğrenip, ilim talebesi olup Amel konusunda, gevşeklik yapanlar da diyor Yahudiler, Yahudilerle bir benzerliği vardır bu kişinin Çünkü biliyorsunuz, Fatiha'nın de Geçer bu, alimler zikreder Gayril maghudubi aleyhim Bizi gazap olunmuşların yoluna değil Kim onlar? Yahudiler Niye onlara gazap edildi diyorlar? Çünkü onlara ilim vardı ama bildikleri ilimleri nereyem Amel etmendir. Yine diyor. Yani alimlerimizden amel konusunda gerçeklik yapanlarda kimlere benzerlik vardır? Yahudilere. Abitlerimizden ibadete yönelik çalışan azmedenlerden de, azmeden insanlarda, abitlerde, abitlerimiz içinden ilim konusunda gerçeklik yapanlara da yapanların da kim'e benzerliği vardır? Hristiyanlar. Çünkü Hristiyanlar neydi arkadaşlar? Sarışçanlar nasıldır? İlim yok. Ne duyarlarsa kulaklarına gelsene hazırda bunu yapıyorlar. Amel var ama tek başına amel hiçbir şeye yaramaz. Bugün bakın şöyle bir İslam ümmetine bırakın tapık fırkaları, ehli sünnetten sayılmayan fırkaları, ehli sünnet çatısı altına giren, oradan buradan, şuradan.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 Bir camide ezan bittikten sonra ezan duasını cemaatle mi yapanlar, bir camide ezan okun onu okurken başparmaklarını gözlerine sürenler mi, bir camide ellerinde dua ederken dediği gibi Allah arkadaşımızın ellerini ters çevirenler mi? Yani her bir yerde şeytan ne yapmış cehalet aracıyla cehalet masasıyla insanları oynayarak. onları amellere terk etmiş ama amellerin hepsine bunların boş bir dak. Ondan dolayı amel ne neye, neye bağlı kalacak? İlme bağlı kalacak. Bir amelin makbul olabilmesi için, sayı olabilmesi için Allah katında salih amel diyoruz ya, salih amel olabilmesi için iki şart var. Birisi ihlas. La ilahe illallah'ın manası. Yalnız Allah için yapılması. İkincisi Sünnet e uygunluk. sünnete uygunluk. Şimdi bugün ne var? Bakın, adam ürün üretiyor. Tamam mı? Çalışıyor.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 Ancak bu model olarak Peygamber'in sünnetine uymuyorsa bu amel, salih amel değildir. Kişinin yorulduğu, yorulmasının kendisine fayda vermeyeceği amellerdendir. Sonra diyor ki Edda Ne yapacağız arkadaşlar? Ona davet edeceğiz. Ne? İlme ve o ilimle Aynen. amele davet edeceğiz. İlmi öğrendik, tevhidi öğrendik, la ilahe Allah'ın manasını öğrendik, sünnetleri öğrendik, bilatleri öğrendik. Ondan sonra الدعوة إلى العلم وبوالعلم لعمله ما نقوم به دعوة، دعوتنا. بان رفاق داعشي انظار علم الابد او علم علم اربعه او علم الامام احمد بن سعد بن ابي شيبة او علم الامام موسى بن جعفر الصالح او علم الامام ابي حنيف بن rolüyle, بن ابي سفيان او insanlara dini anlatmak istiyor. An ancak baktığınız zaman görüyorsunuz ki aslında o adam ilmi öğrenmemiş. Yahut ilmiyle amel etmiyor. etmiyor. Ondan dolayı bu adam davetçi olamaz. Bu adam davetçi olamaz. Davetçi ancak ne zaman olur? Ilmiyle amel, amel olur. Sonra Şeyh Hulusan diyor ki var al الصبر على الإذاتي، في هذا الوضع، في طريق العلم، في yolunda العلم والعمل، في طريق العلم والعمل، في طريق العلم والعمل، في طريق العلم والعمل، في طريق العلم والعمل، في طريق العلم والعمل، في طريق bir والعمل، في طريق العلم والعمل، في طريق العلم والعمل، ihtiyacı var. العلم والعمل، Yani öyle rahat içinde, refah içinde ilim ne olmuyor? Elde edilmiyor. E sen Arapça dersinde burada söyledik. Selefcen bazıları ne diyor? El ilmu la yu'fike ba'dahu illa iza a'teytehu kulleke. İlim sana ancak sen ona tümünü verirsen bazısını verir. Birazını verir. veya in a'taytel ilme kullek a'take ba'dahu ilme şayet tümünü verirsen sen ilme her şeyini verirsen ilim sana neyini verir? Birazını verir. Hocam haftada bir Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyorum öğrenemiyorum. Yok. Her gününü vereceksin. Her gününden yarım saat bir saat vereceksin ki ilim sana birazını versin. İn a'taytel ilme ba'dake ilme birazını verirsen haftada bir gün okuyorum dersen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 Şişip çatlıyor. Şişmek değil arkadaşlar. Çatlıyor, çatlıyor. Şişmek çatlamadan önceki evre. Yani önce şişer, sonra su toplar, sonra çatlar değil mi? Amel yani. ibadet neye ihtiyaç var? Sabır ihtiyaç var. Ya her aydan üç gün oruç tutmak hele bu yaz günlerinde çok zor. E, tabi zor. Çünkü cennete girdik o kadar. Kolay değil. Amel istiyor. Aleyhisselatü Vesselam hadise ya. Cennete giden yol zorluklarla döşenmiştir. Cennete giden yol zorluklarla döşenmiştir. Öyle cennete kolay gitmek yok. Niye? Allah-u Teala iyi kötüden çalışkanı tembelden öyle edecek. Ne diyor allah Teala? Elif la mim Ehasiben nasu en yutrakuu en yekuluu amennâ vehum la yufsenûn İnsanlar la ilahe illallah deyip imtihan olunmadan terk edilip bırakılacaklarını mı zannettiler? Hayır. Ya, la ilahe illallah dedik, manasını öğrendik, tamam yeter, kurtulduk. allah Teala hemen ayet indiriyor. Bakın diyor ki, Elif <gülüyor> la mim e hasiben nâsu en yutrakû en yekûlû âmennâ ve hum la yuftenûn. İnsanlar sitneye uğramadan, imtihana uğramadan la ilahe illallah dediklerinde bırakılacaklarını mı ettiler, zannettiler? Yok böyle şey. Demek ki ne var? Zorluklar var arkadaşlar. Bugün altını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 İlimle uğraşacaksın, amelle uğraşacaksın ve davet edildik. Yani peygamberler çok mu rahat yaşayan insanlardı? Peygamberler çok refah içinde yaşayan insanlar değillerdi. Ve kezalik el cāllā li kulli nabiyyin, li kulli nabiyyin min mujrimin Allah falātü şayse. Bizler her bir peygambere mücrimlerden, kötü insanlardan ve dinlerden gider düşman bellidir.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 Yemin ede, ederiz. Allah'ın sıfatıyla da yemin edebiliriz. Ve kelamilla Allah'ın kelamı gibi. Allah'ın kelamına yemin olsun ki gibi. Sıfatıyla da yemin edilebilir. Ama kalkıp da, mesela Türkiye'de diyor ki ekmek çarsın. Ne yapısın <gülüyor> ve şerefim üzerine. Bazı yerlerde, Libya'da mesela diyor ki adam, Ve'l Nebi, Peygamberin adına yemin olsun ki. Adam bir şey söyleyecek sana, inanmıyorsun mesela. Ya öyle şey olur mu diyor ki, Nebi. şey hakkında bilmiyorsunuz. Kesinlikle bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır, şittir. Vel asinnel insan allî khuṣs. İnne inne Rabbuta da arkadaşlar pekiştirme te'kid edatıdır. Muhakkak. El insan insanların tümü. Buradaki el el insandaki el, Rabbuta da isimlerin başına giren. Kerhamukallah. İsimlerin başına giren el farklı manalar taşır arkadaşlar. Mesela buradaki elin taşıdığı mana nedir? El dil cins. Ne demek cins? Başına girdiği ismin tüm sertlerini ne var? Kapsar. Yani el insan dediği zaman bütün insanlar hüsrandadır. Buradaki el nedir? Dil cins. Bütün cinsini ne var? Kapsar. <gülüyor> Hüsrandadır diyor insan. İnsan hüsrandadır. İllellezîne âmenû ancak iman edenler müstesna. Bu iman neyin delili arkadaşlar? İman neyin delili? İlmin. Dedi ya gecibu aleyna bizim üzerimize vaziftir, fazlidir. Ney? Taallumu erbâ-i mesaişi. Dört meseleyi öğrenmek, bilmek. Bir. Öyle bir şey. İllellezîne âmenû ve amirû sâlihâti. Talih, amel isteyenler. İkinci bir amel. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ Hakkı tavsiye edenler. Bu neyin delili? Davet. وَتَوَاصَوْ بِالْصَبْرِ Sabrı tavsiye edenler. Bu neyin delili? Sabr. Yani diyor ki şey, ben diyorum, silmemiz gereken, üzerimize farz olan, farz olan, bu dört meseleyi nereden çıkardım? وَالْاَصْرِ suresinden. Şimdi bazıları bu surin yaparken şöyle diyebiliriz. Allah'a iman edenler ve salih amel işleyenler. Elhamdülillah herkes iman ediyor. Herkes Allah'a var diyor. Herkes Allah'ın yaratıcısı olduğuna inanıyor. Diyerek böyle imanı açıklayan insanlar var. Bu insanlar iman açıklamış oldular mı? Olmadı. Tamam yani imanın tarihi o insanların yaptığı gibi değil. Çünkü Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu çağa baktığımız zaman olayın hiç de öyle olmadığını insanlar Tüccar İmam Safileyi rahimeullah لو ما أنزل الله شاء الله تعالى أنذルメتي حجةًير دليلير حجة على خلقه للناس والجنرة إلا هذه السورة بصورةً başka ve keşfetun bu sure onlara ne armadı yeterdi hangi bakımdan arkadaşlar yeterdi bu surede namaz kılma anlatılmıyor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 Şayet bununla yetinilmiş olsaydı yeter. Çünkü kapsaydı. Ve kâlel-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Bukhari rahimahullahu diyor ki, Bâbun Fahî Buhari'e şöyle bir başlık atmış İmam Buhari, Muhammed bin İsmail, İmam Şafii Muhammed ve İdrih, Sınırda Muhammed. İmam Şafii 54 yaşında vefat etmiş arkadaşlar, o kadar genç yani.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 Allah'ın haklarında murat eden insanlar olduklarını anlamaları için yedi gündüzlemeden ne yapmışlar? ilimle uğraşmışlar. Ama şimdi arkadaşlar insanlar biraz boş vakit bulsa evindeki televizyonun düğmesine bakıp ne yapıyorsun? Televizyon seyrediyor. Biraz boş vakit bulsa boş işlerle uğraşıyor. Halbuki ilimle uğraşmak o insan için hayırlı. İmam Buhari demiş ki, babun bab. Ne demek bab Arapçada? Kapı demek. Ama tabii buradaki ilim, ilim kitaplarında bab demek kapı demek değil.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 قَبْلَ الْقَوْلِ amel İlim, kavilden ve amelden öncedir. İnsanların düştüğü en büyük hata bu. Bakın acı, acı, acı. bu şart özellikle. Niye insanlar kalplerinde biraz e, duygulandıklarında, doğru yola iletilmek istendiklerinde işlemiş oldukları günahları terk istediklerinde namaz kılmaya başlıyorlar. Nedir de bakıyorsunuz ki ilim öğrenmeden... amel etmeye giriyorlar. Ve ne oluyor? Her söylediğini amel etmeye başlıyorlar ve dinleri çorba oluyor. Ne gibi mesela? Buna bir örnek verelim. Yok. Yani Yok bugün. Mesela bugün bir örnek verelim. Tıp alanında. Şöyle bir topluluğa girin Türkiye'de. Özellikle bilmiyorum başka ülkelerde de bu var mı? Türkiye'de özellikle. Mesela dizim ağrıyor. Uş. Size herkes der ki ya şöyle bir şey yap. Bu iyidir. Şurada iyi gelir ha. Değil mi? Patates. Çamur bağla, patates soy. Ha, değil mi? Muz yağ Balık yapıştır. Balık yapıştır. <gülüyor> Soğan soy. O adamı ne söylüyorlar arkadaşlar? Türlü ne ya da menemene. <gülüyor> Adam bunları yaparsa ne olur? Ya menemen olur ya türlü olur. Ya da orman kebabı olur. İşte arkadaşlar insanların maalesef dini de bu hale gelmiş durumda. Birisi diyor ki bunu yap Peygamber rüyanda görürsün bin kere Lilâf-ı Kureyş okuyor. Birisi diyor ki şunu yap şu, şu kadar şunu söylersen İşte hanımın kız, hamil, kız çocuğu hamile olur. Şunu yaparsan şefaatten ayrılmışsın. Bunu yaparsan şöyle olur derken adamın dini de neye dönüyor arkadaşlar? Orman kelamına dönüyor. Bundan daha tehlikelisi, bundan daha tehlikelisi adama şirk yapmasını emrediyorlar. Al şu resmi, şeyhinin resmini cebine koy. Rabıta yap. Öbür ki, yok benim şeyhim. Diyor ki başın sıkıştığı zaman şeyhi hatırla, onu yardıma çağır. Bir hastalık geldiği zaman Ondan medeton yetiş ya gavse o gelsin. Yani adamın bırakın arkadaşlar. Ocaktaki yemeğini bile ne yapıyorlar? Yakıyorlar. Yani imanını ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Ondan dolayı ilim amelden ve neyden önce? Kavilden önce. Deliğin, bunun delili ne? allah falan Teala'nın şu sözü فَعْلَم Bil ki فَعْلَم اَنَّهُ لَا Bakın harikaççılar Kerime-i Tebih'i zikere yaparken bunu söylüyorlar. Fa'alem emnehu la ilahe illallah diye zikere başlıyorlar. Böyle toplanmışlar. 50-60 kişi la ilahe illallah diye böyle kora şeklinde farklı şeylerde, makamlarda bunu söylüyorlar. Ama orada Allah-u Teala ayette ne diyor? Kul, söyleyin demiyor bak. La ilahe illallah deyin demiyor ayette. Ne diyor? Bil ki, o la ilahe illallah'tır. Yani bil ki Allah'tan başka ibadete layık ilah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 Amel. Sonra, sonra amel, nereden çıkarttık bunu? Ayetten Evet ayetten neresinden? Yani, Fa'len, evet, ön, fa önce bil Sonra amel nerede sonra? amel? Yani, e, yani. Evet amel burada ne arkadaşlar? Kavil, ve zemlik, söz Günahın için ne yap? Estağfirullah diye, bu nedir? Sözdür, kavildir Ve aynı zamanda nedir bu? Dilin amelidir Yani bu ayette neyin delili var arkadaşlar? Önce ilim, sonra kavil, estağfurullah demen Ve onunla birlikte de bu ney? Amel. İşte diyor ki, febedebil ilim, şeyh Muhammed ibn Abdullah diyor ki bu ayette Allah ta'la ne yaptı? Bebedebil ilim, ilimle başladı. Kabl-el kavli vel amel, neyden önce? Söz ve amelden önce. Bu ayette inşallah ezberlediğimiz ayetler arasında girmiş olsun. Bununla yetiniyoruz bu akşam inşallah. önümüzdeki hafta e'lem rahimekallah أنه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم والعمل بهن buradan itibaren ezberleyelim arkadaşlar inşallah önümüzdeki hafta dinleyeceğiz buradaki arkadaşlar ezberlemesi olsunlar subhanallahu ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfurüke ve atûbu ileyk ve akteru du'aen muhammedin